Bilallahi minash-shaitanir rajim. rahim Al-hamdulillahi Rabbi'l-alemin. Ve salat ve ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ijmä'in. Sayde arkadaşlar, Riyazü's-sali'in hadis kitabımızın 191. babı olan Cemaatle namaz kılmanın fazileti konumuz. Onu ile ilgili Abdullah bin Ömer r.a'dan. Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Camide cemaatle kılınan yatsı ve sabah namazları tek başına kılınan namazdan 27 kat daha faziletlidir. Diğer namazların camide kılınması ise 25 kat daha faziletlidir. Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Bir kimsenin camide cemaatle kıldığı namazın sevabı evinde veya iş yerinde kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Çünkü o kimse güzelce abdest alır sonra sadece namaz kılmak amacıyla camiye gelirse camiye varıncaya kadar attığı her adım sayesinde bir derece yükseltilir ve bir günahı bağışlanır. Camiye girince de namaz kılmak için orada durduğu sürece tıpkı namaz kılıyormuş gibi sevap kazanmaya devam eder. Namazını kıldıktan sonra kimseye eliyle veya diliyle eziyet vermeden ve abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde beklediği sürece melekler o kimse için Allah'ım onu bağışla Allah'ım ona merhamet et diye dua ederler o kimse namazı beklediği sürece namazda gibidir İşte bu sebeplerden dolayı cami veya mescitte cemaatle kılınan namaz başka yerde kılınan namazdan cemaatle kılınmış bile olsa 27 veya 25 kat daha üstündür ayrıca cami dışında cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazdan daha sevaptır yine Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor Abdullah bin Mektum adında ama bir kişi peygamber aleyhisselamın huzuruna geldi ve ey Allah'ın Resulü beni elimden tutup camiye getirecek bir kimsem yok diyerek namazı evinde kılabilmek için peygamber aleyhisselamdan kendisine izin vermesini istedi Resulullah da izin verdi. Adam tam dönüp giderken peygamber onu çağırarak namaz için ezan okunduğunu işitiyor musun diye sordu. Abdullah evet cevabını verdi. Peygamber aleyhisselam o halde cemaat sevabını kaçırmak istemiyorsan daveti icabet et ve ne yapıp edip camiye gel buyurdu. Amr bin Kays adıyla da bilinen Peygamberin meşhur müezzini Abdullah bin Ümmü Mektum radıyallahu anh anlatıyor. Kendisinden izin istemek üzere peygambere ey Allah'ın Resulü bildiğiniz gibi ben gözleri görmeyen biriyim. Medine ise yılan akrep gibi zehirli haşereleri ve kurt yabani köpek gibi yırtıcı hayvanları çok olan bir yerdir. Beş vakit namazı camide cemaatle değil de evimde kılabilir miyim dedim. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam, hayır, madem ki hayyalas sale, hayyalas fale, haydi namaza, haydi kurtuluşa çağrısını işitiyorsun, o halde birçok hayır ve sevaptan mahrum kalmamak için haydi namaza buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Canımı elinde tutan Allah'a yemin olsun ki. Şu camiye gelinmeyip namazlarını evlerinde kılan insanları gördükçe bazen içimden öyle geçiyor ki bir yığın odun toplatayım. Arkasından namaz için ezan okunmasını emredeyim. Sonra bir adama cemaati imam olmasını söyleyeyim. Sonra da o namaza gelmeyen adamlara gideyim de evlerini yakıp başlarına yıkayım. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle dedi. İçinizden her kim yarın Allah'ın huzuruna Müslüman olarak çıkmak istiyorsa şu farz namazları camilerde ezanların okunduğu yerde kılsın. Bakınız Allah Celle Celaluhu peygamberiniz için mutlaka uymanız gereken bir takım hidayet yolları belirlemiştir. İşte bu namazlar da hidayet yollarındandır. Şayet siz de cemaati terk eden şu adamlar gibi namazları evinizde kılacak olursanız peygamberinizin Hayati öneme sahip bir sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terk edince de sapıklığa düşersiniz. Vallahi ben iki yüzlülüğü herkes tarafından bilinen münafıklardan başka içimizden hiç kimsenin cemaatten geri kalmadığı günleri çok iyi biliyorum. Öyle ki adam hasta bile olsa iki kişinin kolları arasında sallanarak namaza getirilir ve güçlükle safa yerleştirilirdi. Yine de camiye ve cemaati terk etmezdi. Müslüm'ün bir rivayetinde de Abdullah bin Mesud şöyle demiştir. Peygamber aleyhisselam bize hidayet yollarını öğretmiştir. İçinde ezan okunan mescitlerde namaz kılmak da bu hidayet yollarındandır. Ebu Derda radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Bir şehirde, köyde veya kırda üç Müslüman bulunur da işlerinden birini imam seçip namazı birlikte kılmazlarsa şeytan onları ele geçirmiş demektir. Çünkü Allah'ın yardımına ancak Kur'an şemsiyesi altında ortak bir hedef için birbirleriyle kenetlenmiş Müslümanlar nail olabilirler. Onun için siz siz olun, Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğin teminatı olan camiden ve cemaatten uzak kalmayın. Unutmayın ki sürüden ayrılan koyunu kurt kapar. 192. Bab özellikle sabah ve yatsı namazların cemaatle kılmaya teşvik. Osman bin Affan radıyallahu anh'tan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yatsı namazını cemaatle kılan kimse yatsıdan gece yarısına kadar hiç durmadan nafile namaz kılmış gibidir. Yatsı ile birlikte sabah namazını da cemaatle kılan kimse ise bütün gece sabaha kadar namaz kılmış gibidir. Ebu Hureyla radiyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanlar cemaatle kılınan yatsı namazı ile sabah namazının üstünlük derecesini bilselerdi, emekleyerek ve sürünerek de olsa bu iki namaza mutlaka gelirlerdi. Yine Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Münafıklara sabah ve yatsı namazlarından daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur. Bu yüzden onlar sabah ve yatsı namazı için camiye çok nadir gelirler. Şayet insanlar bu iki namazda ne büyük ecir ve sevap olduğunu bilselerdi, emekleyerek de olsa cemaate gelirlerdi. 193. Bab farz namazların önemi Konu ile ilgili Bakara suresi ayet 238 Ey iman edenler! Dinin direği olan namazları her türlü aşınmaya, yıpranmaya, gevşemeye karşı titizlikle koruyun. Namazı mekanik hareketlere dönüştürmeden, okuduklarınızı anlayıp özümsemeye çalışarak vaktinde ve gereği gibi kılın ve iş hayatının insan en çok meşgul ettiği namazın geciktirilmesine, çabucak kılınıp geciktirilmesine, geçiştirilmesine ve hatta terk edilmesine sebep olan vakitlerdeki namazlara örneğin ikindi namazına gereken dikkat ve özeni gösterin. Daha da önemlisi namazınızın ibadetin bütün güzelliklerin içinde barındıran bir yeri, bireyi ve toplumu her türlü açlılıklardan kötülükten uzak tutan bir namaz olmasına gayret edin. Sizi üstün ahlaki meziyetlerle donatarak dengeli ölçülü, uyumlu Adil, iyilik sever ve orta yolu izleyen bir ümmet konumuna yükseltecek olan bu namazları Yani orta namazı titizlikle muhafaza edin Ve bunun için yürekten bir saygı ve bağlılıkla Allah'ın huzurunda kıyama durun Tevbe suresi ayet 5 Sizinle yaptıkları antlaşmaya ihanet eden kafirlerle savaşıp onları ele geçirirseniz Şayet özgür iradeleriyle Müslümanlığı tercih ederek tövbe eder ve bu tövbenin göstergesi olan namazı kılar Zekatı verirlerse onları serbest bırakın Konuyla ilgili Abdullah bin Mesud radıyallahu an anlatıyor Bir gün Peygamber aleyhisselama Allah'ın en sevdiği amel hangisidir diye sordum Vaktinde kılınan namazdır diye cevap verdi Sonra hangisidir dedim anne babaya iyilik etmek buyurdu Daha sonra hangisidir diye sordum Allah yolunda cihad etmek buyurdu Abdullah bin Ömer radıyallahu Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İslam dini şu beş esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek, Ramazan orucunu tutmak. Abdullah bin Ömer radiyallahu anhümadan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ben insanlara ancak Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun elçisi olduğuna şehadet edinceye namazı kılıncaya ve zekatı verinceye kadar savaşmakla emrolundum. Bunu yaptıkları zaman aramızdaki savaş bitmiş kanlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. Yani benim korumam altına girerek mal ve can güvenliğine kavuşmuş olurlar. Ancak İslam'a göre cezay gerektiren cinayet, hırsızlık, gasp gibi başka bir suç işlerlerse o zaman başka. Kelime-i getiren herkesi Müslüman kabul etmek durumundayım. Onların gizli niyetlerin hesabı ise Allah'a aittir. İnsanların niyetlerini sorgulamak ve onları bundan dolayı yargılamak benim görevim değildir. Muaz bin Cebel radiyallahu anh diyor ki, Peygamber aleyhisselam beni vali olarak Yemen'e gönderirken şunları söyledi. Sen Allah'a ahiret gününe geçmiş peygamberlere ve kitaplara inanmakla birlikte benim peygamberliğimi reddeden, Yahudi ve Hristiyanlara yani kitap ehli bir topluma vali olarak gidiyorsun. Onları öncelikle Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın elçisi olduğuma şahitlik etmeye çağır. Şayet bu çağrına uyup sana itaat ederlerse o zaman Allah'ın onlara günde beş vakit namazı farz kıldığını bildir. Eğer buna da itaat ederlerse Allah'ın onlara zenginlerinden alınıp fakirlerine verilmek üzere zekatı farz kıldığını bildir. Buna da itaat edip uydukları takdirde zekat alırken onların mallarının en gözde ve kıymetli olanlarını almaktan sakın mazlumun bedduasından da kork. Çünkü onun duası ile Allah arasında perde yoktur. Cabir bin Abdullah radiyallahu anh diyor ki, Peygamber Aleyhisselam'ı şöyle buyururken işittim. Gerçek şu ki kişi ile şirk ve küfür arasındaki fark namazı terk etmektir. Gerçek şu ki kişi ile şirk ve küfür arasında namazı terk etmek vardır. Şirk Allah'a ortak koşmak yani onun varlığını ve yaratıcılığını kabul etmekle birlikte Putlara veya diğer varlıklara tapmaktır. Küfür ise İslam'ı tamamen veya kısmen inkar etmek kafir olmak demektir. Müslüman olduğunu iddia eden bir kimsenin şirke veya küfre girmesini engelleyen şey namazdır. Eğer kişi farziyetini inkar ederek namazı terk ediyorsa inanç ve itikat bakımından kafir olur. Artık o kimseye Müslüman muamelesi yapılmaz. Öldüğü zaman cenaze namazı kılınmaz ve o Müslümanların kabristanına defnedilmez. Eğer namazın farz olduğuna inanıyor fakat tembelliğinden dolayı kılmıyorsa inanç bakımından kafir olmasa da amel ve davranış bakımından günahkar olur. Büreyde radıyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir bizimle onlar yani münafıklar arasındaki temel ayrıcı unsur namazdır. Dolayısıyla namazı terk eden kafir olur. Münafıklar kalben iman etmedikleri halde Müslümanlık iddiasında bulunan kimselerdir. Onlar namaz kılmaya devam ettikleri sürece Müslüman sayılır ve Müslümanların yararlandığı haklardan yararlanırlar. Fakat namazı terk etmek suretiyle Gerçek inkarcı yüzden açığa vurarak kafirlerle eşit seviyeye gelirler ve kendilerine kafirlere tatbik edilen hukuk uygulanır. Münafık olmadığı halde namazı terk eden kimse ise kafire yakışan bir tavır göstermiş ve büyük günah işlemiş olur. Tabi neslinden olan ve büyük bir şahsiyet olduğunda ittifak edilen Şakik bin Abdullah Rahimullah diyor ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabileri namazdan başka hiçbir ibadetin terk edilmesini kafirlik sebebi saymazlardı. Namazın terk edilmesini neredeyse kişiyi kafir yapacak derecede büyük bir günah olarak görürlerdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Mahşer günü Kulun ilk hesaba çekileceği ameli namazdır. Eğer namazı düzgün olursa kurtuluşa ermiş, başarıya ulaşmış sayılır. Fakat namazı düzgün olmazsa aldanmış ve hüsrana uğramış demektir. Namazdan hesaba çekilirken farzlarından bir şey noksan çıkarsa Allah Celle Celaluhu bakın bakalım kulumun nafile namazları var mı der. Böylece farzların eksiği nafilelerle tamamlanır. Sonra diğer amellerinden de bu şekilde hesaba çekilir. Evet sayı değer dinleyenler bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu Aleykum ve Rahmetullah.